Hocam kaza namazlarım vardı ve bunların hesabını yaptım hesapladıktan sonra 43 ay çıktı diyor bunu düz hesap olarak ben 45 aya tamamlayıp 45 aylık kaza namazı kıldım fakat içim rahat etmedi bu 45 aya da bir 12 ay daha yani bir senelik kaza namazı daha eklemiş şu anda hala içim rahat değil diyor acaba bir eksiklik var mıdır? Varsa bu işi nasıl düzeltebilirim? Yine kaza mı kılmalıyım yoksa namazların önünde ve arkasında kılmış olduğumuz sünnet namazlar bu eksiklerimi tamamlar mı demiş? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu aleyha Resulillah. Öncelikle akşam ezanıyla birlikte başlayacak olan Berat Kandil'in hepimize İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu geceler hürmetine Cenab-ı Hak hepimizi bağışlasın. Amin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Dünyamız huzur içinde olsun inşallah. Amin. Şimdi her Müslümanın tabi Müslüman olarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme arzusu olmalı, evet gayreti hocam. olmalı. Ancak insanoğlu isminin bir gereği olarak nisyan yani unutma, gaflet gibi özelliklerde sahip bir varlık. Zaman zaman Unutabilir, ...gaflet içinde olabilir. Ancak bir Müslümana yakışan şey nedir? Bir hata, bir gaflet olmuş ise... ...onun daha sonra telafi edilmesi cihetine gitmeli. Namaz ibadeti İslam dininde imandan sonra en önemli bir ibadet. Çünkü kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği ameli namaz olarak belirtiliyor... Hadisi şerifte bir kul namaz konusunda hesabını düzgün verirse diğer davranışları noktasında Cenab-ı Hak ona musamaha gösterecek buyruluyor. O noktada hepimizin namaz konusunda çok hassas olmamız evet. lazım. Ancak belirli bir dönem gaflet içinde olduk ve namazı kılmadık. Ne yapacağız? Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'a olan borcumuzu öncelikle ödemek durumundayız. Ödenmesi öncelik arz eden, kesmeden en önemli şey Cenab-ı Hakk'a olan borcumuzdur. Namaz onlardan bir tanesi. Şöyle yapacaksınız, yani hangi tarihlerde, hangi yaşlarda namaz kılmadığınızı az buçuk tahmin ediyorsunuz. Hesap yaptınız, mesela 3 yıl çıktı. Onun bir hesabı var. Günde 5 farz, bir de vacip olan. Bitir namaz olmak üzere 6 vakit namaz kılmanız gerekiyor. Ha, bunu 30 çarptığımız zaman bir hesabı vardır. Bunu yaparsınız e, zanlı galiple yani ne kadar olduğu e, konusunda bir kanaat oluşacak sizde. O kanaatınız önemlidir. Yani 500 ise 500, 600 ise 600'dür. E, diyelim 600 olarak hesapladınız zannı galibe göre e, 600 vakit namazı kaza ettiğiniz zaman inşallah yerine gelmiş olur. Ancak her ihtimale karşı biraz daha fazla kılsan mı? Biz kılmayın demeyiz. E, ne olur en kötü ihtimal? E, kıldığınız bu kaza namazları nafile ibadet yerine geçmiş olur. Fakat bunu problem yapmamak lazım. Yani... 500 rakamını tespit ettiyseniz bunun kazasını yaptığınız zaman tamamdır. Ee, acaba 600 mi, acaba 700 mi gibi problem oluşturmaya başlıyorsa bu başka bir sıkıntı demektir. Biz zannı galibe göre hareket edeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi kaza namazı niyetine kıldınız kaza namazınız yoktu ne olacak? Cenab-ı Hak size onu nafile olarak evet. hanenize yazacaktır ama bunu problem edinmemek lazım. Bu saatten sonra sünnet namazları kılmaya devam etse o zaman bir problem olmaz. Evet yani bu kardeşimiz mesela tahmin ettiği zanlı galibe göre yaptığı hesabı yerine getirmiş. Fazlasıyla yerine evet. getirmiş. Artık bunu problem edinmenin bir anlamı yok. Ha, farz namazlarımızı gerçek şekliyle kılarız. Bunun dışında kılacağımız nafile namazlar vardır onları kılarız. Ee, farz namazların evvelin dahilinde olanlar, onun dışındaki nafile namazları üzerinde durmak daha güzel olur. Evet.